Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz şükür ve nankörlük. Mela buyuruyor bizlere, Bakan 152'de. Allah'ım. Veşkürülü ve la tekfirü Mevla buyuruyor. Veşkürülü ve la Kullarım bana şükredin Mevla buyuruyor. Şükredin. Nimetlerime nakril etmeyin, nakril etmeyin böyle. Şükür ne anlamına gelir muhteremler? Bir insan bir felaketten kurtulsa, korkudan kurtulsa, veya bir insan bir nimete kavuşsa, bunun karşılığında şükür gerekiyor ona böyle. Yani bir insan mesela hastalığına şifa buldu, bir kazadan kurtulduysa, bir de bir umuduna kavuşursa, düşür gerekiyor. Bize Mevlam nimetler tabi sayısız muhteremler. Önce biz yoktan var etti, hiç yoktu dünyada. Bu da başkaları var zamanla dünyada. Biz yoktuk. bizi yuva yoktan var etti. Organlar verdi, gıda verdi, hava suyu verdi memleket bize verdi. Ne gerekiyor bunlara? Tabii şükür gerekiyor bunlara gene. Yanlış şükür nasıl olacak şükür? Yalnız çok şükür demek etmiyor dil ile. Kağıt ederlim acaba? deş çok şükür Allah şükür olsun deriz mesela. Fakat bu yeterli mi acaba ama? Nasıl olması gerekir şükründe? Yine bize Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Sebe 13'te sorulayın. İyi amele davudu şükra. İyi amelu ale davudu şükra. Burada iyi amelu geliyor. Kul gelmiyor. Kulü söyleyin anlamına gelir. İyemeli amel ile şükretim öyle amel ile yani bil fiil bedenin tamamı ile Allah şükret edilmesi. İyemeli amel ile şiire yani böyle bil fiil beden ile Evlaya şükür gelir ki bil fiil. Birincisi Dile dil şükür olur. Dil ile şükür. Kişi mesela havayı soruşturur, rahat çevir, temiz hava alır. Elhamdülillah der. E, su içer, tabi başta besmele, zikir. Sonraki kişi elhamdülillah der. İnsan otur yemeğini yer, karın doyurur. son dakika elhamdülillah der. Bunlar şükürdür. Dille şükür bunlar böyle. Ancak gıdalar olsun, nimet olsun, yalnız damak tadıyla sığınız değil bunlar ama. Bundan bütün beden faydalanıyor. İçimiz her damla sudan, her lokmadan ne yapıyor? Bütün beden yaralanıyor. Bütün beden yaralanıyor bundan böyle. İkincisi kalbine şükür oluyor. Kalbine şükür. Bu nedir? Nimeti düşünmek. Yani nimetin kökünü inmek, onun yaradılışı, bir de ulaşması, bedende onun sindirilmesi. Yani bilhassa bu konu çok önemli bir konu muhtemelen. Yani gerçek şükür budur ebele. Kalbine şükür düşünmek bunlar ebele. Öncelikle hava. Havası duramayız. Elhamdülillah bizim Mevlana bunu bedava veriyor havayı. Güneş de bedava, hava bedava böyle. Yani bunun herkes ortak. Ortak malımız hava böyle. Havayı soluma. E, soluma duramayız. böyle. böyle. Peki, bu havayı kim yarattı? Tabii bunda gazlar var. Okşayan gazlar bunda böyle. Diğer gazlar var bunda böylece. Bu havayı bu kadar kim yarattı? Bu dengeyi, düzeni kim koydu? Sonra o havadan yaralanmak için ne gerekiyor? Solunum sistemi gerekiyor ya. Burundan başlıyor. Avciye uzanıyor. Bunları yaratan kim? Akciğere yani gelen oksijeni kim taşıyor hücrelere, bedene kim taşıyor onlara böyle? Onları kim taşıyor bedene muhtelerler? Kirlenen kanı, gazı kim tekrar abdileye getiriyor? Temizim bunlar burada. Bu sistemi kuran kim? Yine gıdalara baktığımızda, gıdaları da yaratan kim ama? az toplak maddeleri, yani tarlaya bakalım. ne tarla? Kupuru toprak aslında tarla. Evet, insanoğlu uğraşıyor. Emek veriyor buna, ama toprağı yaratan kim? Toprak da tek madde değil hem yani toprak böyle. yüz 100, 100 elementler var ama böyle. Her bitkinin elementi farklı ama. Onun için bitki bir yerde olan, yeri olmaz o böyle. Elementleri farklı bunlar. Yani toprağı yaratan, elementleri yaratan böyle ona götüren su indiren, yağmur su indiren Mevla bunlar ne oluyor bunlar? Toprak maddeleri suyla sanınca bitki dönüşü bunlar. Toprak ölü toprak maddeleri, suyla sanınca bitki oluyor bunlardan böyle. Meyve, sebze, tahıl, huvat. Aslında yani toprak maddeleri. Ya bilirmiş çamur. Çamur. Onu yiyoruz evet. aslında. Evet. Ama Mevlen bize ne yapıyor? Mevlen bize bunları? Biz de böyle bunlar süçlüyor, diye böyle, sevdiriyor böyle bunları bize böyle. O çamur ne oluyor? Çamur güzel bir kırmızı elma oluyor, üzüm oluyor, muz oluyor, pasta oluyor, şu oluyor böylece. Gözümüze hoş geliyor, dama hoş geliyor. O çamurda elma yaratan kim? kim? Muzu yaratan kim ondan? Tabii? Kiraz ondan yaratan kim? Çamurdan. Çamurdan. Her birinin rengi farklı, kokuları farklı, tatları farklı, bedendeki yararı, görevi de farklı bedende. Sonra ne gerekiyor? İştah gerekiyor bir onlara karşı. Eğer bize iştah vermeseydi, gıdalara karşı bir acıkma, iştah, istek vermeseydi, kimse yemez ki niye? bir şeyden insana iyi bir şey yemeye. Yani bir insan iştahı karşı hasta olsun, kişi bir şey yemiyor o zamanları böyle. Ama bizim mevla iştahı mevlamı yoktur. Bir damak da bize veriyor. Sonra bu ne oluyor? Bende sindiriliyor, kana karışıyor, kan alıyor, hücre oluyor, organlara giriyor bunlar. E Bunları yaratan yöneterek kim bunlar yoktur? Onun için kişi gerçeğe parasıyla gidip, alıyor, çarşıdan, pazardan, merak bir şey ama, onu yaratan kim ama? Kürbetlerin yağmuru gelme, kural olsa de olur, bir şey olmadı bunlar. Bunlar da kalbe şükür bunlarda. Sonra, her gıdadan, havadan, her gıdadan, bütün beden yaralandığı için gerekiyor? Amel dediğimiz yani, bedenin tamamıyla Allah'a şükür gerekiyor bedenin tamamıyla. Bu da nedir? İşte başta namaz. Derimler. Beş veket namaz. Namaz kılmayan kişi nankör yere geçiyor böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor اِعْمَلُوا عَلَى دَّوُدُ شُكْرًا Kulu diyor bu. اِعْمَلُوا Amel ile, bir fiil bedenle, amel ile Allah şükredir Mevlam buyuruyor. Bir bütün beden ile böyle. İşte namaz nedir? Bir fiil, ameldir, bütün beden ile emelde. Namazda, kişi işte ayağa kalkar, rüküye gider, secdeye gider, oturur, selam verir, şunu okur, bunu okur, tekrar füsyonete kalkar, fazla kılar, e, camiye gider, evinde abdestini alır, neyse şunlar bunlar, hep bunlardır. azına bir şükür muhtemelen. Böyle. Bir insan yediği gıdayı, Önce helaldan elde etse, helaldan bu şart. Helal elde etse, sonra kişi bunu güzel besmele yese, e şimdi ne yapıyor i̇şte, Açıyor televizyonu, müzik çalıyor da böyle. E, çeşit çeşitli böyle filmler, şunlar, bunlar tabii. kız kızlar, şunlar, bunlar böyle. Müzikle yemek yiyor. O yemek bedene yaramaz bedene böyle. Yaramaz bedene, o beden insana ağırlık verir, sıkıntı verir. Huzur vermek istiyor yemek bedene böyle. <gülüyor> bir gün, Bağattin Nakşim Hazretleri, Ram Hazretleri, bir yere gitmiş davete. Tabi sobrak çıkarmışlar, yeme çıkarmışlar. Mübarizat yiyemiyor. Buyurun diyor. Fakat kendi alını yemiyor. Ev sahibi İsrail tabii. Rica ediyor. Yalvarıyor. Buyurun efendim işte eten böyle. Ben bunu yiyemeyeceğim diyor. Yersem bana bunun zararı olur. Neden efendim? Bu yemeği yapan kadın bunu yaparken çok sinirliymiş kadın böyle. <gülüyor> Öfkeliymiş böyle. Kısa kısa bunu yapmış. Bunu yersem, bu benim diyor, maaled ama zarar verir diye böyle. Onlara bunun bilincinde oluyorlar. Allah dostları bu Yani Allah dostu, bir lokma yesin işte gaflet ile hem bunu fark eder de. Yani yenen gıda helal olması şart ne olacak? Ondan sonra da gaflet siz onu gerekiyor bu tehdimde. Bediüzzaman Enes'in de vardı. Allah rahmet Elles muhteremler. Türkiye'ye gitmişler oraya. Bin Türkiye'de. Bin işleyen bir peygamber aşkı geliyor. Bol dönmüş görevi. Tabur kontrolü bol da. bir peygamber aşkı sevgisi geliyor. Dayanamıyor. Önce Ömer gidiyor kaçak olarak adam onlar. Yollar hacılı kap oldu yasak adam onlar. Bu izni alıyor, rapor alıyor. Kaçak olarak Ömrüye ömreye giriyor. Medine'yi görünce bir yeri artık yani. Dönüp geliyor. O havayı solumuş. Resul-i Ekemi peygamberimizin kabrini ziyaret etmiş. Beytullah'ı görmüş, tavap etmiş. <gülüyor> Muharikallere görmüş. Tabii kendisini asker değil o denge, düzen rahat ediyor kendisi. Yani. Orada ayrılıyor. medine gelişmiş kendisi. Medine Meleber'de ekmeği kendi yapardı, mutlaka ekmeği kendi yapardı, efeleşi yapardı. Az ekmeği almazdı, Medine'de az almazdı, efeleşi. Bu hamuru yoğuran, bunu pişiren, ne yapan, belki besmelisi yapar, gafil yapar diye, kendi ekmeği kendi yapardı, yemeği tabii kendi yapıyordu, ekmeği de ekmeği kendi yapıyordu. Yani Allah dostları Celle alıyor, onların gönülleri uyanaktır, onların malevi feyiz alıkarın için demek Allah gıda gafletle bedene girdi mi, de ağırlık yapıyor, derler. Şimdi çoğu zaman öyle olur bizler böyle. Yemek yedik mi? dedik mi? Ağırlık basar, uyku basar, bir sıkıntı basar. Neden? Ya tam helal değil. Helalse bile hazırlanmasında bir sıkıntı var. Mı? Yani hanımların bu konuda çok önemli kanunları yani var. Hanımlar bu şekilde bunu hazırlarken, olur ya her insan bir sıkılır, dar olur, bunalı bir şey olur. O zaman onu yapmaması gerekiyor. İyi bir halde oturuyor yere Messi doğarken böyle, besmeyle başlar, Allah zikreder, kıymet i teyze getirir böyle, ilahi süreler böyle, onunla yaparsa, onu pişirirse, bu ne olur? Nur üstüne, nur olmusuna böyle böyle. Demek ki, üç kısma öyle şükür, biri dille şükür. Elhamdülillah, demektir. Kayble şükür düşünme gerekiyor gıdaları. Bunları yaratan kim? Yani toprak maddeleri, çamur. Rabbim çamurdan Rabbi iman ediyor bunların. Ya. Yani, yani. Dünya laboratuarında, dünya gıda laboratuarında dünyada o çamurda oluyor? Güneş fırınla pişiyor. Güneş bu enerjisi bunun laboratuvarı orada pişiyor. O çamur ne oluyor böyle? Yani avul olan böyle, dağ olun bunlardan böyle. Bunların en de dikkat var. Bir de bunları sindirirken de, bunlar sindirirken de birazdan namaz, namaz böyle, böyle. Namaz, güzel kamaz, namazı. O zaman ne oluyor? Kul bu şükrünü getirmiş oluyor muhtemelen bunlar. bu Hüseyin Madretleri, Hazreti Tülmiz'in Mace'de, Eturş <gülüyor> iman. Temizlik imanın yarısı buraya Temizlik imanın yarısı. Hangi temizlik hem beden temizliği hem kalp temizliği işte işine giriyor böyle. Öyle kafir vardır, İslam karşıtı vardır. Belki elbisesi temizdir, beden de temizdir ama kalbini pis onların böyle. Nilist kalplerinden böyle. Mümin olacak mümin. Hem dışı temiz, hem içi temiz olacak mıdır, böyle olması gerekiyor. Bu nedir? İmanın yarısı bu böyle. Çünkü ibadette temizliğe bağlı. Üzerinde necis madde var, namaz olmaz. Abdesti yok, namaz olmaz. Güsur gerek hâle var, güsur almadı, ibadette olmaz, böyle bir şey. Velhamdülillah, temlerin mizan. Bu, Aleyhissela maddetleri. Elhamdülillah kelimesi de temlerin mizan, maşkin mizanı dolduracak bak. Bir tek kelime bak. Yani elhamdülillah kelimesi ne yapıyor? Kişi bunu bilinçli söylerse, yani canı dil canı gülün der, bir insan onu söylerse Elhamdülillah derse, bunu oluyor. Bu kelime mizan'a konunca mizan ağır basıyor. Tabi ne zaman çok sözler ne olur? O kadar istihabı var bence. Ama alışkanlık değil böyle. Dil ucu değil. Böyle, böyle bilinçli insan bunu söylerse böyle. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'de beş süre, beş süre Elhamdülillah'e başlıyor. Burada. Beş süre böyle bakınız. Biri Fatiha Suresi birinci süre Kur'an-ı Kerim'de neyle başlıyor? Elhamdül bir alimin diye başlıyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdü bütün medihler, övgüler, şükürler lillahi Allah'ın hakkıdır. Bak budaki lam aslında Allah. Burada lam vardı burada. Lillahi Allah'ın hakkıdır. Bütün övgüler, medihler, şükürler ay Allah hakkı böyle. Allah'tan beden Rabbil Alemin, işte Alemin Rabbidir. Böyle. Şimdi bir insan, yani bir ateist bile, gafil bir insan bile, fâsıl bir insan bile, olur ya mesela bir şey, sevdiği bir şeyi yer, of of, ne güzel der böyle. Mesela bir elmayı, işte bir meyveyi, her nesne bir gıdayı alır böyle, ona bir bakar, şey bakar hani şeyler bakar, oh ne güzeller böyle böyle. Kar alışı görünür böyle böyle. Rengini beğenir, tadını beğenir, oh ne güzeller, mehdeder onu böyle. Peki ama o, o beyve, kendi böyle oldu. Olmadı muhtemelen böyle. Kendi olmadı muhtemelen böyle. Onu yaratan var böyle. Şimdi mesela bir insan bir cev telefonu alıyor, akıllı akılsız işi bir telefon alıyor kişi. Bakıyor, o ne işler yapıyor bu diyor. Betülüyor telefonu. Telefonu kim öyle oldu? Yok ya. Bunu imadenin üyesi fabrika mı? Yapıyor <gülüyor> böyle Demek ki bir insan dinişli olmayarak bir muzu, elmayı, ayvayı, neyse sevdiği bir şeyi portakala, mandalya överken gerçekte onu yaradığını övüyor aslında onun için elhamdülillah, elhamdülillah. Allah Allah'a, Allah'a mahsusundan belmeli. Bir gece, peki Aleyhisselam Hazretleri evine geldi. Aşrivalidimizin değil sırası, oranın evine geldi. Buyurdu ki, Aşrivalidimizde, bence yattılar tabii. Hatta Aşrivalidimiz buyuruyor, Resulullah yanıma yattı. Terim, yani derim derisine dokundu diyor. Yani sahabeler, erkekler, namaza, mecliste gelen, sağ taraftan otururdu böyle. Peygamber'in açısından namazı da dön, o taraftan döndüğü için böyle. Yüzünü görelim diye otururdu. Böyle. Yani sahabenin her biri, Resulüyle böyle oldukları halde, ona dayanmıyorlar bu kadar böyle. Yastığın öne gidiyor, sabah zor bekliyorlar. Resulullah sizi biri gece geçiyor, karanlık gece geçiyorlar işin böyle böyle. Peki aşkı onlarda sahabeler böyle. E, tabii hanımlar da hepsi bu şekilde. Peygamberimizin mübarek tahir zevcileri, annelerimiz onlar, onlar bizim Kur'an diliyle. Tabi onlar da da Peygamber daha fazla bunlar demeyle. Ona da yani akşam olsa da Resulullah bir gelse diye bile bekliyorlar. Aşklarımızda hep o şey beklemiş de bunu. Resulay geliyor tabii gayet seviniyor yatıyorlar. Böyle bir aşkı var demiz. Tenim tenine dokundu. Yani bu bir tabii bir kadınlık yönüyle bunu <gülüyor> işaretiyor bu şekilde. Arada. Yani. Tam öyle bir zevk aldım demek istiyor. Bunu alırsamız da peygamberimiz ya Ayşe, eğer izin verir misin dersem ben bu gece Allah kulak etmek istiyorum. Yani Yatamayacağım böyle. Namaz kılmak istiyorum. Ama bak ne yapıyor? Eğer izin verirsen buyuruyor. 10 dakika var çünkü. Yani kadın da hakkı ve erkek de hakkı var. Ona hemen bak, izin alayım aslında herhalde. Yani Peygamber ahlak nebi, ahlak ve nebi, ahlak ve nebi adım, bak böyle. böyle. bak. Eğer izin verirsen Ya Ayşe, bu gece namaz kılmak istiyor. Allah kulak gitmiyorsun bu şekilde böylece. İzin verirsen. Burada alemiz Ya Allah, Nefsim seni yapmak istiyor. Ama sen madem böyle istiyorsun, senin nefsime tercih ettim. Yani nasıl öyle yapıyorsan böyle. Tevhid-i Kaltı Aleyhisselam abdestini abdekisini tazirledi. Hamaza Çok uzun uzun okuyor, kreatür okuyor. Hem ağlıyor da okuyor. Peygamber hatta sakalından yaşlar damlıyormuş böyle böyle. Çok uzun uzun böylece. Değil ki ben diye bazen dalıyorum yukarı diyor, bakıyorum Resulullah geldi namazda hem ağlıyor hem de seslice krat ve böyle okuyor Gene yine bakıyorum diye. Artık bir ara geldi gidiyor diyor işim dayanamadı Resulullahın bu şey zahmetine. Ve ben selamın öncelikle, Ya Resulallah, Allah size her şeyini affedir günahlarının geleceğini. Niye yukurken seni bu kadar? Buyuruyor ya, Efer Ekünü Abdelşekûr'a, Efer Ekünü Abdelşekûr'a, Ayşe Allah'a muhafat şükretmeyin mi? Bak, yani cennetteki makamı belli. Vestile makamı denen, Hüze Cenneti'nde, Peygamberimizin, yani cennetin en üst yeri, Hüze Cenneti, onu da en ortasında, en kutsal mübarek yerinde, Peygamberimizin yeri belli. eli cennet muhteliler. Ki bir sorgu sual yok mahşerde. Kabirde ona bir şey yok. Yani kabirde melek ona soramaz ki peygamberimize sen Rabbi kim diye. Yani, melek'tir üstün peygamberimiz Ali Samah Öyleyken o kadar bak Allah kulluk ediyor. Ağaçlarımız dayanamıyor. Ne olur? Ya diyor. Allah seni affetti. Ya dinersen birader. <gülüyor> Allah şükredip olmayayım mı diyor mu Bırakar şey böyle. Yine melamizlere buyuruyor. İbrahim Suresi saat ayet 7'de: "Vehi rabbukum, vei Rabbüküm rabbukum. Rabbimizlere bildiriyor ki, ilan ediyor ki: "Leyin şeker tüm, eğer şükrederseniz, ne aziden Elbette daha da ederim. Demek ki nimetlerin artması, tabi nimet deyince huzur da buna giriyor, bedendeki sağlık da buna giriyor muhteremler. Eşliğinin, çok kişinin sağlığı da buna giriyor, gıdası buna giriyor, yedi gıdan sinirmesi buna giriyor muhteremler. Kişi bazen çok yer, ama onu sindiremez ki böyle. Sıkar. Of of. Nefes alamıyor böyle. Ha bakalım şunu işler, bunu istedim, Bak dersem zordur bu şekilde. Yani nimetler neye bağlı bakınız? Allah şükre bağlı demek ki böyle. Şükürüne böyle. Lein şeker tüm Eğer nimetlerime şükür ederseniz Kişi hasta olmadan önce sağlığın kıymetini birse aldı her nefes Allah'a şükürse. Böyle hasta var, koltuğumla boğazdan takılı, o akşam tak tüpüm bağlanmış kendisine, çıkarlar mı tıkanıyor? Yani alan bir kişi var. Başı ağıran, dişi ağıran, beli ağıran, yataklar bağımlılar var. Neler neler neler var muhteşemde. Kaza geçirilmiş, eli kopmuş, ayak kopmuş, şunlar bunlar bunlar var. Var var bu şekilde evvelce. İnsanın sağlığında ne yapacak? Allah şükür ederse Rabbim o kişinin sağlığı daha iyi diyor. Bak mıhteşem böyle. Bak mıhteşem. Ayet-i Kerime. Bakın. Bela biri. şey. Le'in şeker tüm Ayet-i ayet Kerime Le -e -ziden Elbette daha ziyade ederim yani. Kişinin sağlığına şükrederse onun sağlığı daha da iyi olur. Aksi olsa ne olur? Hastalığı artar. Der. Bir hastalığına doktora gider o yanında başka daha bir şey çıkar. Onun şikayeti başta başka gider başka daha çıkar. Bu şekilde böyle. Hastan kurtamak için böyle. Ya nedir, şeker nedir, kalbindedir, bebeğindedir, şunda, bunda gerekir, böyle artar, artar bu şekilde böyle, böyle. Demek ki en iyi tedavi yolu, hatta hastalanmamanın yolu nedir? Sağlığını hükümet bilmek. Ya bunun gibi, gıda da bunun gibi böyle. Gıda bunun gibi böylece. Veleyn kefer tüm belabiri. Eğer nakulük ederseniz, ederseniz, ini azabı leşidid. Azabım da çok şiddetli mela bu, bakınız. Velein keferten, eğer nimetime şükür yerine nakulük ederseniz, azabım da çok şiddeti de bak. Demek ki bir azabı da bunu bu şekilde var. Bir örnek vereyim işte buna, nankörlüğe bir örnek vereyim muhteremler. Karun diye biri vardır, Karun. Konek'in ismi geçen. Kasat suresinde bu uzunca geçiyor. Tam da bir iki parça, alacağım ancak tabii, konu geniş kapsam olduğu için. Karun. Ve ne bize buyu burada? yine karune kare min Musa. İnne karun, muhakkak ki kâhûn, idi, yine Musa, Musa aleyhisselam kavmindendi. onlarla bir karun. kâhûn. febevk aleyhim, Allah'ın azınlık etti ama onlara böyle. Kim bu karun? Her peygamberin bir düşmanla mücadesi vardır, bir de münafıklarla. Bu da münafıklar sınıfına girdi. Sonradan tabi böylece. Musa Aleyhisselam'ın kaminden, Musa Aleyhisselam'ın amrısıyla oğlu oldu kendisi böyle. Çok akıllıymış. Çok zeki. Kendisi yakışıklı. Fiziksel olarak. Sesi çok güzelmiş böyle. Terörüldü okumuş ezbere. Terörüldü böyle. Hiç şey kitap okulmaz ezbere. Ancak peygamberlerin mahsusu bu. Okumak böyle. Musa Saharun Aleyhisselam okuyor Bir de bu Karun, bu da ezberilmiş teröratı böyle. Hiç çıkmıyor Musa Aleyhisselam yanında, yanından böyle. Devamlı ibadette, namazı neyse o, o günün Allah emirleri onların peşinde böyle. Ama çok fakir mülken nisam. çok fakir mülkenisi, yoksa kendisi, mülken, kıtırcı yaşıyor. Ama gayet Musa bağlı, Allah kulunda sabit İbahaten çok meşri kendisi. Hanım diyor ki şimdi buna, kavruna bak diyor Musa senin amcanın oğlu, peygamber. Sen diyor Musa'ya söyledi Aleyhisselam Hazretleri'ne. Allah dua etsin diyor. Biz Allah, biz de versin bir de Allah bize mal versin bize. Yani, Utanırım Selim'e diyor. Utanma diyor. Kadın birkaç bunu tekrar üzerine varınca bir diyor ki ya Musa diyor. Tamiz oldu. Biliyorsun ben durumu diyor. Çok fakirim, işte geç, çok zor geçiriyorum, eve hiçbir şey alamıyorum. Çıkayda başlıyor tabii. İşte, Allah duvette, Allah bana mal versin biraz. Şöyle buyuruyor bu sarsın. El hayrün mahtarullah diye. El hayrün mahtarullah. En seçtiği hayırlı hal Allah'ın seçtiği haldir. Allah sana bunu lay görmüş, sana bu yarar. Sana mal yaramaz bunu sana bak. Ona mal böyle. Herkesin tabiyle. Allah sana bu hali vermiş. sen haline razı ol. Sen bu durumda Allah kulluk edersin. Sana mal yaramaz bu muhtemelen böyle. Hakkın gelemezsin böylece. Bu arada bir yağmurusu ne olur? işte şöyle derken Hüseyin muhtemelen de ki böyle şey ki o zaman dedi, ben sana bir ilim öğreteyim. Kim Kimyo ilim öğreteyim. Kimyo ilmi öğreteyim böyle. Her peygam bir kimya elmeli böyle. Ne yapacak? Kalayadan gümüş, bakır altın yapacak. kalaydan gümüş yapacak, bakırdan altın iman edecek böyle. İşten tabi bir şey karıştıracak. Bu bir sır böyle. Diye. Bu sırları ama tembih tamam ama ama sakın fazla yapma. Eski burada kalayla, eski burada alttan bakır ne varsa bunları böyle, bunları alacak. Bunlar Su içine bunlar. Eriyecek de bunlar. Onunla işte bir şey karışacak içine tabi. Bu bir sır o tabi. Musa sır böylece. Bu altına dönüşüyor bu. Tabi sevindi, evine geldi, baktı şöyle, etten kalma bir iki parça varmış şöyle atlan, bir bakır falan buldu. Bunları eritti. Su, eritti suyu, kazandı hala İşte İçine karıştı, maddere karıştırdı. Oldu altın. Küçü altın oldu böyle. Gitti bunu sattı, o baktı çok yani muazzami para tabii oldu, eline geçti bunu kendisinin. Bozdu bunu, e, çarşıdan tabii aldığı bir şey, yiyecekler bu sefer. Kendi getiremedi ama getiren oldu bu sefer. Ama getirdi ama para çok tabii gene. Dedi ki hanımı, evimiz çok eski. Yıkamak üzere evimiz, çok dar, çoğuşluk da var. E yıkalım bu evi de. Biraz daha sonra altın biraz da da yine ev yapalım bakalım. Peki yapalım bakalım hadi. Hakikaten doğru söylüyorsunuz. Eski çok eski. Yıkılmak üzere dar ev böyle. Sağdan soldan hurda bakır topladı. Bunları şey yaptı. Büyük bir ev yaptı ama. Yani o güne göre en konforlu bir ev yaptı böyle. Ev yaptı ama ne gerekir? Eşya şimdi. Eski şey yine evi tabii böyle. Yeni eşya gerekir onlara böyle. Yeni eşya aldı. Üst başları eski püskü. Yamalı yırtık. Olmadı. Herbis yeni baştan giyindi bunlar. bedenleri, çamaşırlar hepsi baştan baştan yeni giyindi. Yeni eşyalar, konfora ev alındı. Ee, yiyecekler tabi artık bol bol dökülü artık yiyecekler. Şimdi oldu. Eski dostlarını unuttu şimdi ama. Onlarla bir ara gelmek yakışamıyor kendisine. O yeni evine, yeni eşyalara biz başlıyoruz bunların tertemliği pırıl pırıl. Eski dostlarımı beğenme şimdi. Onlar değişti. değişti. Bol yiyince, fazla kaçırınca ne oldu? Fazla kaçırınca bir şişinlik oldu. Ağırlık geldi. Gafet geldi derken ibadetim kopma başladı yavaş yavrum. İbadet kopmaya başladı. Ama durmadan böyle altına iman ediyor mu? Kendisi benim. Hizmetçileri, uşakları, atının naldırı altından. Etrafı altın, gümüş, altın, gümüş, para, pul, etrafı mağazam böyle, yetenekli tabi toplananlar çıkar olunca toplanan kendisine de Hebeği aleyhim, bu ağzını yaptı müsaadele ya kabulüye karşı üstünü taslamaya başladı bu sebeple, üstünü görmeye başladı kendisine. Mühatemlerimler külü diye ne kadar malı vardı muhtemelen şimdi böyle, malını meğerimiz bildirishin böyle. Mühatemler onlar öyle hazire verdi ki. Ma in mevatiyorlar, <gülüyor> yeterine bir üstbeti uluk kuvve. İnne mevatılar bu, hazineler var, hazin anahtarları. Yeterine <gülüyor> bu bir üstbe uluk güçlü kuvvetli bir cemaat anlatan taşıyamıyor, anlataları taşıyamıyor böyle. Bir yere giderken anlata götürüyormuş böyle. Yani 40 kişi, tablo rakamı bunlara belirleyecek. 40 kişi yapıyorlar. Her ante bir ağzını açıyor. Her açıyor. 40 kişi antalıları taşımadan zorlanıyor. Hem de ulu kuvvet, milyar insan kuvveti insanla böyle taşıyamadı. Bu kadar zenginleşmiş artık. Böyle artık aşırı tabi gelmiş. Artık yani devlet tanımıyor enerjisi, Mısır'ın tanımak enerjisi. Peki sorun oldu mu Zekat konusu geldi şimdi. Top eski ülkelere tabii zekat var. Musabe gönderdi. Artık gelmiyor onun yanına. Yani artık fakir fukaralar sokulmuyor tabii artık böyle. Her şey değişti. konuşma değişti. Her şey değişti. Kendi üstünü görmeye başladı. Altı üzerine geziyor abi de musadem kendisine karı söyleyin malın zekatını ayırsın versin cekatını versin. Gene yani söylediler düşleyen bakıyorum dedi böyle. Gece bir sabır yaptı ki böyle boğazdan e, bir sebep çıkacak. Tepeye olacak böyle. Altın tepesi olacak böylece. Veremedim muhtemelen zekatını ben. Veremedim ama musadma şekliyle musalese de o şekliyle böyle. O anda veremeyeceğim diyemedi, düşen taşlandı, Musa Aleyhisselam bir vekil diyorlar böyle. Bir tuzak kurması Musa Aleyhisselam'a böyle. Yani onu halkın gözünü düşürmek için Musa Aleyhisselam'ı, onu aşılayıcı bir şey yapmaya karar verdi bu adamda. Tabii yani suikast yapamıyor o anda, ona gücü yetmiyor. Ama halkın gözünü düştürmesi için Peygamberlik'ten. Ne yaptın bakın muhteremler. Bir kadın varmış o memlekette. Meşhurmuş. Yani meşru olan bir kadın böyle. Kendini satan bir kadın parayla. Öyle bir kadın. Çok zermiş kadında. Bu kadını çağırıyor. Tabi hemen kadın koşuyor gidiyor tabi. Karun çağırmış. Koşu gidiyor. Evet, Emel Karun. Diyor ki, Ondan bir bayramları varmış. O zaman Yahudilerin, Musa Aleyhisselam kavminin bayramı var böyle. Ondan topluluyorlarmış. Musa Aleyhisselam'da sohbet yaparmış onlara bayramlarında. Bir kişinin kadına işte filan günü diyor, o bayram günde diyor, gecesi oraya diyor diyor. Girsin ki diyor insanlara ey insanlar, ey İsrailoğulları sizi bu adamı peygamber diye seviyorsunuz, sayıyorsunuz, buna gidiyorsunuz. Haşa bu ırklışıma namılışıma düşmanı bu? İşte ben böyle yatı kalktı, onda bir hamle kaldım. Onun dersen diyor, sana diyor onun bir büyük kasezi var mı böyle, altın kasesi. Yani üşşünün da ona verilmiş böyle, Verirken böyle. Sen bir kase, bir kâsı altın peşin verip, şeyler misin diyor. İşte tabii yarım altınla namuslu kadın ne yapıyor? Bir kağıt altını görünce biraz altın çok çekici muhtemelidir, altın böyle, onun rengi. Ya altın pastanmıyordu, yer altında bozulmuyor altın böyle. Onun rengi, sarısı rengi çekici çok böyle böyle. Biraz hanımlar kadınları daha şekerli böyle. Kadın bu altları görünce neyse yaparım böyle böyle. Tamamı tamam, abi tezgah kuruluyor, pirin Onların barem günleri gelince Musa Aleyhisselam ayağa kalkıyor. Oturmuş insanlar, her tarafın dolu insanlar başlıyor sohbet yapmaya onlara Ve sohbetinde hükür konusuna giriyor Musa Aleyhisselam ve şöyle buyuruyor. İşte kim hırsız yaparsa, bir mal çalarsa onun da elini keser diyor. Şirat tabi kim zina ders ediyor. eğer hiç edememişse yüz denek ona vururuz. Baş geçmişse, rejim edilir böyle. Taş öldürülür. Deyince, kahrın aya kalkıyor. Ya Musa, ne var kahrın? Peki, sen yaparsan ne olacak bu işi? Zinada, masaya zinada. Peki, sen yaparsan ne olacak zina dersen, sen dersen? Haşar diyor. Ben de ersem diye, Aynı şeyi bunu yapıyor benim diyorlar. Hemen kaldım çıkıyor muhtırayanlar. Ey nas diye insanlar! Bakın siz bunu Peygamber diye seviyorsunuz, inatıyorsunuz diyor. İşte bu ahlaksız duruştur iş yapmaya, İşte benle böyle böyle temasla bulundu. Ondan sonra ben hamile kaldım benim. Hem de ağlayarak yani sanki böyle bir, öyle rolünü güzel yapıyor rolünü böyle. Tabi ne demek bir peygamber işi? böyle. Yani biz bir iftirasına bulunmak bir peygambere karşı insanların gözü önünde. Musa aleyhisselam artık şok olta vardı birdenbire. Dönüyor kadına şimdi. Ey kadın! Bir hak peygamberi gören, gönderen, denizi yaran... ''Kızlarınızı yarabbi, bizi karşıya geçirsen, terabatı indiren Allah hakkı doğru söyle.'' diyor. ''Böyle bir şey oldu mu?'' diyor. Musa ise bundan söyleyince, Mevlam kaderi korkuyor işte kalbine. bir şey koşuyor Mina, hay Peygamber'in gönderen Allah hakkı için. Denizi yaran, bizi karşıya geçiren, şuradan kurtaran, bana indir Allah hakkı deyince, Kadın bir kuru geliyor. Ya Musa hayır, sen şey yapmadın bir şey böyle. Karun bana böyle para verdi. Bunu yapmamışsın diyor diyor. Onu yaptım. Ama tevbe edeyim diyor. Sen bir şey yapmadın diyor. böyle diyor. Bir soğuk duş oluyor tabii orada böyle. Herkes bir duş oluyor orada böyle. Herkes dalıyorlar. Bu zaman gidiyor evine secdeye kapanıyor. Allah'ım bu Karun benim amcamın oğlu. Çok fakirdi, yanında ayrılmazdı. İbadeti çoktu, tereffüte okurdu. Sonra ben ona, Kiyama öğrettim Rabbi. Az yapmak ile şart koştum, kabul etti. Ama şu anda azdı diyor Rabbi, beni uğraştığı devamlı böyle. O uğraştı, ondan ettim Allah'ım. Bir Mevlam, Ya Musa, git onun yanına. Yer, topu emrinde senin. Emret yere, Birisi yapacak her böyle. Musa Hanım geldi, oturulara böyle her bir şey şaşkın bir durumdayken böyle dedi ki kim dedi Kavurunla beraberse onlar arısını bakalım. böyle. Kim benimle bana tabirse arısını bu tarafa böyle böyle. Herkes Musa geldiler. İki kişi kavurunda kaldılar. Üç şövalye böyle, karnaba böyle. Bir kişi ne Kavurun ama kavramışlı korkma başladı şimdi. Hava değişti. mani bir atmosfer oldu orada. Bir ruhsal bir baskı oldu onun üzerinde. Kavramışlı korkma başladı. Baş yalırmaya, ya Musa, beni. Hatay ettim ben. Biz akrabayız, amcaoğluyuz derken böyle. Hiç dinlemedi böyle. Emredi yere, yağ yer, yut onu. Yer yarıldı, üçünü yuttu, yut, yut, dizine kadar. İzine kadar yuttu, sıkma başına, mengene gibi böyle böyle. Kimi çatırıyor, kipçeye duruyor. Ama durma, yalvarı yıkarın. Ya Musa ne olur, akıl kışın böyle, Allah kışın böyle, şu işi, bu işi ne olur, afet beni. Müsaadenim çok kızmış tabii. Ya yer, yutun dedi. Yer yine açıldı, göbeğe kadar yuttum böyle. Yine başını sıkmaya. Kemikleri çatırıyor böyle, mengene gibi sıkıyor kendisini. Durman yalvarıyor. Yirmi mısra yüze ince boğazına gitti böyle. Ondan sonra dördüncü şeyinde içinde altına girdi bu böyle. Yar altına girdi. Buyruk Rabbim Musa Aleyhisselam'a ya Musa, Karun amcın oldu Karun. Sana dedi yirmi defa yalvardı. Karun sana Yetmiş defa yalvardı, affet beni diye. Affet beni diye. Ve yani Elhamdülillah dedi ki, ya Musa, eğer Karun'un sana, bana yalvasaydı, ben affederim. Allah'ın affı da, hep son olsun Mahmut Musa peygamber de olsa, insandır, kuldur, değil mi böyle böyle? Tabii kızmış, öfkelenmiş böyle, onu bir de bir aşamayı böylece, ama Allah aşağıya şey, bundan münezziyetir kılmaktan ya Musa, eğer bana bir daha yalvarsaydı canlı gönülden, yani affederim bu böyle. Musa sen çekici gitti böylece. Şimdi tabi Karun'un taraftarları yine varan böyle işlerinde. Ona karşı milyonlar, ondan faydalananlar yani ya falanlar. Başlar konuşmaya konuşmayı dedik, başladılar. Dedi dilin kemiği yok. Ne dediler? E Karun çok zengin. Aşırı zengin ama böyle. Yani altına sayı sayılmaz böyle böyle. O kadar zengin. <gülüyor> Musa dediler Allah ile arası iyi Musa'nın, Aleyhisselam'ın Musa Allah ile arası iyi. Musa Allah'ına yalvardı, onu batırdı. Onun malına varış olmak için. Amcaoğlu o zaman da o da O şeriat da amcaoğlu da. Böyle böyledir bu şekilde böyle, halk arasında böyle. <gülüyor> Bu Musa'nın kuluna geldi ki, yani haçta sır, onun malına varis olmak olmak için onu batırmış sanki Allah yalvarmış da, neysece yani kapandı. Ya Rabbi insanlar böyle diyorlarmış diyor durmuştu, ya Rabbi ne yapayım ya Rabbi? Ya yani bu emret onun malı bile basın. Bu zaman geldi bu sefer, köşkü büyük, ucu görmeyin köşkü böyle pencere altın şeylere böyle çeşir çe çe altınlar gümüşten yakuttan zümrütten böyle alışı böyle kocaman köşkü ucu ucu yok böyle sarayı ağaçlar şunlara bunlara böyle başak taşsa bile artık altın gümüştenler. Ne kadar dikişin onları böyle. Sahım geldi. Ya Rabbi dedi. dedi sarayı bütün malı hazinesi bastım böyle. ya. Topladı, bunları yuttu dedi böyle. E, Yoruldu. Yuttu bunların muhtemelen böyle. Bütün malın mülkü battı bunların böyle. Kıyametten önce çıkacak bunlar meydana muhtemelen böyle. Yer yer alacak, atacak bunların dışları böyle. Dedi ki Mâliha, İzah Zülis, Zülis Sûresi'nin bu konu geçiyor orada böylece, yer içteki hazine atacak bunlar atacak bunların böyle, böyle. Ama o zaman kimse bunlara, Bakmayacak bunlar böyle, üstüne bakmayacak onlar böyle böyle. Bu dede demek ki böyle bir insan nakulip ederse, oradan bu örneği verdim buradan. Şükür yerine nakulip eder demek ki ne oluyor? Başına böyle dünyada bela geliyor. Dünyada böyle çeker, yoksul olur, batar, gider. Öyle zenginler vardır öyle, öyle zenginler vardır. Öyle deller sağından görme böyle birdenbire parlar. Nasıl paradı bilmez bunların böyle. Yani genelde garip meşhur tabii. Deller çok mal haramsız olmaz derler. Biraz da mal mı hemen değişir, büyür. Kibir ender azametine kendisi bu şekilde onu bilen biri batar, gider daha kurtamış yer ben Olmuş da bunda bu şekilde. Bu tevhid alelasına peygamberimiz ezzik la ilahe illallah. Tevhidle zikri la ilahe illallah. Zikirin en faziletlisi elimi tevhidi mahvar. Evtalı zikri. Zikir en eftali. nedir? La ilahe illallah mütealak. <gülüyor> dua elhamdülillah. Duanın erteli nedir? Elhamdül Fatiha Suresi En erteli bu da Yani kişi ne diyor? Dua efendim duanın böyle. Bu O ku Şerifi. Onun özü. Neden özü? Neyle başlıyor? Elhamdülillah diye başlıyor. Elhamdülillah diye başladığı için bir Allah dosu şöyle görünür teremler yani Eyvallah bir şıla görünüyor. Ben diye bir adıyo çok dalım tevekkül tevekkül mevte dalım Tefekkür mevte çok dalım tevekkül mevte. Ölümü düşünmeye yani ölümü düşünmeye böyle i̇şte öleceğim işte ruhum alacak bedenden şey yıkanacağım, kefene sarılacağım, tabuta okanacağım, meza yanıza kalacağım. Bunu çok düşünmeyen başladım diyor. Artık sanki diyor, o aleme girdim, o hale oldu yaşından beri böyle. Diyor. Sanki artık öldüm. Kefenin içine geziyorum, yani düğüne girdiğimde bir ölüyüm diyor. O hale geldim diyor. Ama işte bir korku var diyor gene beri diyor. Acaba ne olacak, soğanda nefesli halim acaba? Acaba kalbim ne olacak? Karanlık mı olacak? Durum mu olacak? Tabi bir garanti yok bunun şekilde Korkardım diyor. Bir gün namaza diyor. Gece gece namaza diyor. Korkuyorum Fatih böyle diyor. Elhamdülillah Rabbil alime gelince diyor. Gelime gelin bu telemler. Bütün hamd-i senalar, övgeler, lillahi Allah hakkıdır. Allah tam Allah kimdir? rabb alemin. Allah cevabı bütün aleminin Rabbi. Yani buraya gelince diyor, içime diyor bir ferahlı gelebilir. Korkuyorum git o zaman böyle. rabb alemin. Allah bütün aleminin Rabbi. Yani dünyada olsam, kıta değişsem, ülkeme değişsem, yer altına girsem, mezarda olsam, maşrıda olsam ama Rabbim, aynı Rabbim böyle. Hepsinin Rabbi o. bak. kadar inecek çünkü Muhtenemler bak. Yani acaba ne olacak kabirde? E dünyada ne oluyorsa dünya kimin? Rabbimizin büyük Muhtenemler. Hayatı veren Mevlam, rızkı veren Mevlam böylece. Demek ki Mevlam konuları razıysa yani kabir olsun, cennet olsun hiç yok muhteşemde, hiç yok böyle, böyle. Yeter o razı olsun böylece böyle. Onu çok okuma gerekiyor, Fatih i Şerifi muhtemelen. Fatih Fatiha-i <gülüyor> okuma gerekiyor. Aslında Musa Aleyhisselam bir gün Tur dağında Arşaraya baktı, Arşı gördü böyle, Tur dağından böyle. Bakttı ki Arşalı'da bir sure yazılı, sure şerife. Her harfi kavda kadar böyle nurla, her harfi kavda kadar nurla yazılmış 100 süre gördüm böyle. Okuyup bakıyor, Elhamdülillah, alemin diye Fatih şeripmiş yaptılar. Tabi peygamber olarak e, anlamının yani böyle derinine böyle, mağarasın arkasına böyle girerek esrana vakip olarak Fatih şeye bakıyor. O Fatih'deki esrara vakıf oluyor böyle. Her kelimesine böyle. Bir elhamdülillah kelimesindeki sırlara vakıf oluyor bunlara böyle. Dua etti. Allah ne olur bunu bana indir. Bunu bana indir böylece. Neden yağmursa? Onu ben okuyayım. Ümmet okusun da bu bize bir can simidi. Bize bir can simidi Fatih'e Can simidi böyle. Ben burada hayır yağmursa. Onu Ağır zaman Peygamber'e salkıyor bunu evvel. Onu ümmetine salkıyor bunu evvel. Onların can simbolacak böyle Fatih olacak. Can simbolacak böyle. Fatih-i Şerif muhtemelen böyle. Şimdi namaz kılar bir ne yapıyor? Günde bunu kırdak okuyor. Kırdak okuyor. Kırdafı namaz var. Dört sabah. Onu öyle. Sekiz ikindi, beş akşam, on üç Ediyor, E diyor, yekün kırdak okuyor. Her rekatta bir Fatih okunuyor. Namazla bir insan günde 40 defa Fatiha namazı okuyor. Fatiha 40 defa. Bak, Musa Resulullah bir, yani bir Fatiha aşık. Bana ver oğlum diye veremedim muhtar hep. Eee bir Fatiha'ya Allah billah kadar büyük Bir Fatiha'nın sevabı böylece. Namaz insan ne diyor? İşte ben ben de baş hayır yapıyorum da şunu bunu yapıyorum böyle yani delev felsefesi bir söz var ya böyle halk arasında bana tanıdım ben. Yok devin kundur. Yani namaz deve ise o hayla devinin kulun kurtarır <gülüyor> Namaz kılan günde 40 defa Fatiha okuyor, Fatiha okuyor böyle şey. Eğer inşallah bunu biraz da bilinçli okursak, bilinçli okursak nasıl bilinçli acil etmeden Böyle kelime kelime muhteşemde, Allah huzurundayız belirce. Bunu anlamını az çok düşünerek, anlamını bilmesek bile Allah kelamı olduğunun tefekkür ederek, o tazim sayı görmediğiyle bunu yavaş okursak. Mesela kimi ne yapıyor? Yanındaki daha büyük temel süb-i hareketi, çabuk okurum.'' böyle diyor. Olmaz Muhtemelen Efele. Olmaz Muhtemelen Yani sırrı böyle Fatiha'nın sevabı, günde 40 Fatiha'nın sevabı, insana mağazan bir servet bahşedir Muhtemelen yani, şey Efele. Yine şifa olarak da hadis-i geliyor, Fatiha-i şerif, her dedi şifadır Muhtemelen yani. Efele. Hastası vardır, bir hastası var kişinin böyle. Her neyi varsa, bir gün sabiden bir kısmı bir sefere gittiler bir yere. Bir kabi oradılar yanında kalmayacakları. Ondan iyilik hissediler kabileden. Derler, bizlere işte medenen geliyoruz, yoldan geliyoruz eller böyle. Bunlara vermediler kimse böyle. Bilek onlara bir şey böyle. Acımış tabii karınlara da, çekiyorlar kenarıya haber geldi. Kabilenin reisini kabilenin reisini e, yılan sokmuş, çok zehirli bir yılan. Ondan korktuğu bir yılan sokmuş böylece Artık ölecek korkular bundan bir şekilde. Bunlara geliyorlar. Yok efendim bilinen bir ilaç var mı? Ya bir duvarınız var mı? Bilimci şey var mı? bir şey var mı böyle yılan sokmasına karşı? Bir de ki var ben biliyorum böyle böyle. Gitti, okudu Fatiha'yı e muhtemelen bakın böyle. Elham okudu böyle. Okudu böylece. Bir de ağzına son tükür aldı böyle. Orasından bir sürdü böyle. Hasta iyileştiği bir şey kalmadı muhtemelen böylece. Bunlar bir sürü kuvvet ettiriyor bunlara. Yani ekmek vermeyenler yani bir sürü kuvvet ettiriyor bunlara muhtemelenler. Hatta fiyatlarını hediye getirler. Aleyhsef, böylece. Yani Fatiha'yı e bakınız yılan sokması gibi bir zehire bile bir panzehri olmuş oluyor. Her derde davadır ama ne gerekiyor? Okuyacak ağız, okuyacak kalp, mideki temiz kan, helal gıda muhtemelen böyle, muhtemelen böyle. Yani haram insan için duası, o muhtemelen böyle. Efendim işte okusun, o daha güzel okur, o muhtemelen Güzel okumak bunlar böyle. İhlas, samimiyet, helal gıda ondan kurtulur böyle. Öyle Allah'ın kullarına vardır ki peki Aziz yakışmaz belki de. Yani belki Tanrıda çıkaramaz böylece ama öyle candan samimidir böyle. gönlünden samimidir müteemmiler. Kendini aşağı görür, mütevazidir. Allah kulluğa böyle eksini eksini bir şey bırakmaz. Onların duaları daha konuk müteemmiler. Yani hacı hoca değil bunlara böyle. Yani düz okumak, bağırmak, çağırmak Tekanı yapmak bunlar, bilimlerden bu durumlar böyle. Dinde, dinde, dinde de dinle, dinler, ihlas dinler bu şekilde böylece. Demek ki her hastalarda şifa mıdır? Başı aranda böyle, dışı aranda, başka hastalığında böyle, iş hastalıkları ne olsun bu şekilde. Fatihe-i böyle. Yedi Fatihe-i Şerif. Bir de Nusriye okursa, Nusriye okursa, Hastalığı biri geliyor zaten hastalığa, halifeli zamanda. Ya Emre'l-Mü'min diyor, işte benim böyle bir derdim var, bir hasta rahatsızlığım var böyle, buna ne yapayım? Diyor ki, helal parayla diyor bal al diyor. Helal parayla bal al. Tabii saf, o zaman hep bal, hep saflığım böyle. Bunu diyor, yağmur suyuyla şebet yap. Fatiha oku. Bunu içti bunu böyle. Bunu böyle şey. Bak ne diyor? Helal parayla bal alır. O zaman ballar tam sağ bal. Böyle. Bunu yağmur suyuyla yağmur suyuyla bak yağmur şebet, bal şebet diyor bunu böyle. Gidip Fatiha oku. Bu iş bulunuyor böyle. Peki ya Emre Mühine'nin helal payı tam nereden bileyim diye, helal payı tam nereden bileyim böyle diyor diyor. Ona şöyle şey, veriyor mutfak, mutfak herhangi veriyor. Diyor ki ya hanımına diyor, rica et ya hanımına diyor, böyle de, Behir'den diyor, sana versin diyor, bazen para diyor, ödünç alama diyor, anı. De ki hanımına diyor, anam ben bal olacağım. ne olacağım, al bir şey kadar belirleyeceğim. Kadın diyor, mehirinden diyor, ölürüz, sana versin diyor böyle. Bu her tam elbana muhtemelen. En helal, en helal, bak ne geliyor? Kadının mehir parasını göre böyle. Ondan diyor, mehir parasını diyor, al diyor, o parayla bal al, minam-ı sığa şerbeti yap, diyor, yedi oku, iş bunu verelim muhtemelen. Kitap yapıyor, hem iş şifa bu şey böyle. Demek ki helal da, Gerek muhtemelen böyle, ilaç gerekiyor ve samimiyet gerekiyor, canı gölden gerekiyor. İşte filan iyi olur mu? Olmaz, filan da olmaz. Kim okusun böyle, Kim okusun böyle. Eyni samimi kim kendi be, kendisine. Kimin derdi varsa, ne derdi varsa böyle. Böyle darlık vardır, sıkıntı vardır, bunalım vardır, işi bozulmuştur, evinde huzur yoktur, her neyse bu şekilde ne yapacak? Şimdi var ya radyoda çıkıyor bazı şeyler, böyle, böyle televizyonda çıkıyor radyoda böyle. Üç kağıt yani şu muska şunu şey olur, bunu da takarsan böyle, bunu da takarsan böyle olur. Bunlar hep üç kağıtçı onlara böyle, böyle, İslam ismar, yani ismar tamam. Tamam mı da bu tarafa böyle şey var? Nedir bunu? Her insan kendi okuyacak, kendi okuyacak mutlaka, kendi okuyacak bir şey böyle. Demek ki bir de bu şekilde yapılabilir böylece, hanımından hanımı evlidirse mesela annesinden, kardeşinden, kimsinden, mesela mesela bir kadından duruyorsa kana para böyle, bir para duruyorsa böyle, onu da alır böyle, az bir şey alır, çalacak am. Onu da tek ödeyecek böyle. Ödülü çaldır ona böylece. O parayla bal alacak, saf bal. Bulacak, ona böyle. Yağmur suyuyla, yağmur su yani derin suyu, ırmak suyu değil öyle böyle, kanak suyu değil, yağmur suyunu şey yapacak. İdifade işleri böyle. Evinize besmele baştan, her biri besmele işleri. Yavaş yavaş böyle. Yavaş yavaş, tanıt okur böyle. Her okuyuşta bir defa üfler, karşıdan böyle. Yakıl olmaz ama böyle. Karşı üfler böyle, üfler, üfler, üfler karşı üfler böyle. Ondan sonra her okuyuşta gene biri amin der gene. Ondan sonra bu ne yapar? Hem bütün... Avucu ifler, bütün bedene süver böyle, süver böyle, su içer böyle. Üst seviyede bir de içebilir be, üç gün içebilir, yedi gün içebilir bunu böyle. Su ilave ederek ona böyle edebilir. İşte bu şekilde. Tabii çocuğu da olabilir, vahşi olabilir bir şey olabilir böyle. Ne varsa, bundan şifa motorları böyle. Hiçten böyle doktor, hekim, hasta yaptım bunları ama. Ama dua böyle, dualarla bu şekilde, <gülüyor> inanç böyle, imanla böyle, bu şekilde. Şimdi tabii ne oluyor? Çocuk ateşleniyor, hemen gece acile gidiliyor böyle. Ateş düşürücü veriliyor, şubu veriliyor. Çocuk ne oluyor? Alışıyor, ilaca bağımlı kılıyor muhtemelen böyle. Bir de ne oluyor çocuğun? Çocuğun böyle bağış sistemi çalışamıyor bu sefer tabii. Çalışma uturum şey Şimdi Türkiye ilk defa ülkemizde şeker fal kurmak istiyorlar, fabrikası kurmak istiyorlar. Türkiye'de iş ev dolayak böyle. Tabi dıştan görüyormuş. o zaman İngilizler, Almanlar diyorlar fabrika kurmayınız şeker fabrikasını. Şu kadar büyük maaşlı bir yatırım var, şunlara, bunlara var, bunun maaşı var, bunun maliyet yüksek. ...videolar daha düşük bizim sanayi, hazır ederiz buna bu şekilde. olaydandı. Aldıyanı tabii, Türkiye ne oluyor böyle sanayi gelişemiyor denir bu şekilde. böyle. Halbuki bakın ne oluyor, bir şeker fabrikası ile bütün şehri kalkınıyor. Bence de eküle tarahlarda, bence de gübresi oluyor, hayvanlar gibi oluyor, işçiye, işçi, iş bulunuyor insanlara işçi, iş bulunuyor böylece... Yani Bir fabrikadan, bir çevreye bazen şöyle mühterim var böyle, böyle. Bu ne gibi mühterimler? Şimdi bedeninde kendisim doğal savunma sistem var bedeninde kendim beraat var böylece. Şey. Ama böyle ateşi şu, şunlar bunda hem alın damı ne oluyor? Savunucum çalışmıyor. Tembelleşiyor iş yapıyorlere. Hep ital olsun, gelsin iş yapma böyle. Gelsin iş yap. Sizler bile şu var mühterimler, bu alışverişleri ateş yine zaman şu yoklar Onların başlarına biraz soğuk bir şey koyunuz, bir de ayağına koyunuz böyle böyle. Ayağına koyun şöyle böyle böyle. Ateş düşürce yapmam gerekmiyor böyle böyle. Ona ateş gerekiyor bazen insanlara, büyüğü de gerekiyor böyle böyle. Ateş gerekiyor böyle böyle. Şimdi bedende deniyor fuzülat, arttıklar bedende, sinirli maddeler bedende. Solunum yolunda biraz daha fazla oluyor bunlar, oluyor bunlar böylece. beden Bedende oluyor bunlar, fazla bilece. Bunlar oluyor? Sinirli meden için bedene ağırlık bunlar, kişilik bunlar, böylece. hastalık bundan kalmıyor, bu şeyler böylece. Beden bunu atamıyor ama. Atamıyor. Ne gerekiyor? Ateş ısı gerekir ki ısınılsın, incelsin, akıcı olursun ki atılsın bundan bu taraftan. Yani Rabbim kullanınca ateş diyor bu taraftan. Ateş yükselmesi muhtemelen böyle. Hem düşünme düşünme gereği gibi ateş onda Allah'ın nimeti bu. Ateş gerçeği ne oluyor bu sefer? Artık balgamı malgamı solunluğu şişe ne varsa kendisine böyle bedende ne varsa kirli maddeler böyle atıklar bedeninde. Kimi atsam atıklar ne varsa bedeninde Kimi ter oluştuklar ter oluyor ki böyle kaldıramaz. Ter atıyor bunlara ne Atıkları ter atıyor bunlardan böyle. Sonra ak sürüye, öv sürüye, burnu akıyor. Ne oluyor? Bak temiz. Muhtemelen böyle böyle. Bir de Rab'in ne yapıyor? İşler kişiye anlamıyor. Bakın tabii böyle. Bak, tam, doğal böyle böyle. Rab ateşi yükseldiği diyor. İşler kişiye mi? Bu şekilde böyle. Anlatıp işte yememesi de gerekiyor. Tam, yememesi de bir şey gerekiyor. Anlatan böyle. Şey böyle ki midi temizlesin. Bakın böyle, böyle, böyle. Demek ki koy koruydu düzen var, doğal düzen var muhteremler. Şimdi bu düzen tabi bozuluyor böyle. Hem antibiyotik al bakalım, şunu al bakalım, bunu al bakalım. Zavallı yavrular da, küçük doğur, doğur doğu adamın başlıyor, <gülüyor> aşılar, şunda bunlar böyle. Kema samadine başlıyor böyle yani, yani gelip nesil, zor da muhteremler böyle. Yani bugünkü nesil bile, yani bugün nesil gençliği hasta muhteremler böyle, böyle. Hasta muhterem. Yani doğanın dışına çıkılmış çünkü muhtemelen. Kural değişiyor böylece. Beden buna dayanıyor bunlara böylece. Bir de hastalığa da bana şükür gerekiyor muhtemelen. Muhtemel, muhtemel. Hastalığı da böyle. Hastalığı insan böyle çok şey Allah'ın, bana da bir hastalığı verdim bana muhtemelen şey böyle. Bir muhtemelen zat varmış her haline. Hep şükredermiş. Elhamdülillah. Allah'ın çok şükür sana. Elhamdülillah hep şükredermiş. Evet. Hasta olsun şükür, sağlıklı şükür böyle. Aç kalsa şükür, top kalsa şükür. Toplu şükür muhtemelen. Böyle. Buna tabii kızı iyi arkadaşlar alıyordu hatta bunlar verecek. Yani bu elhamdülillah olur mu? Her şey şükür şükür böyle. Varsak kızman lazım mı? Bir gün erken yolda bir yerden bir at koşarak üzerine sahibi koçlara giderken atın nalı bir taşa çarpıyor. Küçük bir çakıl taşına çarpıyor. Köşeyle bir taşmış. Tabi bunu fırlatıyor atın nalı. Bu, yanına geliyor bu. benim kişim böyle. Yanına geliyor. Yanına yarıyor. Derince yarıyor. Kan akman başlıyor. Elhamdülillah Allah'ım sana çok şükür. Böyle. Hem kanı siliyor. Allah'ım sana çok şükür Allah'ım. Elhamdülillah Allah'ım sana çok şükür Allah'ım. Ya diyor ne bu bir kuzumla mı der? Ya bu şükrü varmıyor böyle, adamı kısna bağırsana şu adam böyle, yok ne çıkıyorsun Ya gözüme gerçeği değil bak, ya gözüme gerçeği değil muhtemelen böyle. Yine bir gün aynı bu zat, gece evine giderken bir sohbetten, herkese uçtukuyor yollarda, karanlık yolda, geç kalmışlar, zikirden, sohbetten evine giderken, orada bir cihayet işlenmiş, bir adam vurulmuş, ama katil yok meydana. Kaçmış tabii. Gelmişler, zapt, kolluk kuvvetleri, o zaman güvenlik güçleri. Bunu yakalıyorlar bu sefer böyle. Bir onu olmuş o civarda. akılları bunu. Bunu götürüyorlar, atıyorlar zindana. ve ne var bununla derken beni. Al bakalım bunu Sabah tabii. Kada çıkacak. Soğuklanıcı Sabah'tan. Bu eski andayken... Yine Allah'ım sana şükür diye geliyor. Allah Allah'ım sana şükür diye geliyor. Gece yarısı tam ülkeye dağılmış. Bu da böyle gerçek katil yakalanmış. Gerçek katil yakalanmış. Bir yarı böyle kuvveti bir mücdet. Korkunç bir canavar bir insanmış böyle. Onu yakalamışlar. Beş on tane canavar polis zor getiriyor kendini böyle. Tekmeli tak atıyor, kapı şunlar bunlar böyle. Güçlü kuvvetli bunu zor getiriyorlar. Bunu odasına getiriyorlar. En samba odaymış. Bunu bakıyor bakıyorlar. duvar dere kaşa buradan beri diyorlar. Bunu ayağını, bunu zincir bağlıyorlar. Zincirle ayaklarını bağlıyorlar. Kaşamasın diye. El yani. kabir zincir bağladı. O da bakıyor ya konuşma korkuyor. Adam sifir silik gibi böyle. Katil olmuş zaten kendisi. Azim bir şey kendisi. Suçu tabii. Neyse, öflü moflü derken öbürü katil. O da öykü adamı, öykü adamı, öykü Biraz sonra, kalk, kalk, kalk. Ne oldu? İshal oldum, kanım arıyor, kal bakalım. Oda dışında işte bir çukur olmuş, doy yapmasın böyle. Kalk bakalım diyor böyle. Tabii yani bu korkuyor, kalkıyor şimdi. Geliyor oraya, öbürü çukura pantallı oradan işte böyle. Oturuyor çukura işte. İşini görüyor, patöke üzerinden bernece. Geliyor, yatıyorlar. Tam yukarıya dağılıyor, yine kalk, kalk bakalım, kalk bakalım, korkuyor tabii. Tekrar, üç dört sefer kalkıyor gece, İsa'yı olmuş karşı kefendiçe. Bunu İstanbul'a bırakıyorlar tabii, anlaşılıyor geçecek, bunu aykırıyorlar sabahtan. Arkadaşlar ne oldu diyorlar böyle, böyle başıma geldi, Allah çok sürü böyle işe başıma geldi. Ya bunun şıkkı olur mu diyor, Arya diye. Ya benim karam ağrısaydı, ben insan olsaydı onu kaldıramazım böyle. Ben ne yapar zamanı böyle. Lillah, Tala Fatiha.